Merhaba, Kuzey Ormanları Savunması ve Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi dün Belgrad Ormanı'nda bir keşif yürüyüşü yaptı. Keşif yürüyüşü Belgrad Ormanı'ndan geçirmek istenen Orta Dere ile Yuvan Koru arasındaki Dekovil Hattı yani raylı sistem üzerinden gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek Haliç-Kemerburgaz, Karadeniz-Sahil Dekovil yani raylı sistem hattı projesinin Kağıthane ve Üyüp ilçelerinde kalan kısımlarına ilişkin 1 bölü 5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Cuma günü AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin evet oyuyla oy birliğiyle kabul edilmişti. Haliç'in bitiminde bulunan Bilgi Üniversitesi'nin Santral İstanbul kampüsünden Karadeniz'e doğru gidecek nostaljik tren hattı Sadabad tarihi sit alanından geçerek tarihi Çeşme ve Hamidiye su yollarının bulunduğu bölgeden Eğri Kemer, Uzun Kemer, Ayvat Kemer'in altından geçerek ilerleyecek. Projenin daha sonra ele alınacak diğer etapı ise Belgrad Ormanı'nın içinden geçerek çift alan köyü üzerinden Karadeniz kıyısına ulaşacak. Keşif sırasında Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şube Başkanı Profesör Doktor Ünal Akkemik, Belgrad Ormanı son 100 yılda 12.000 hektardan 5.000 hektara kadar düştü. Şimdi 3. köprü havaalanı ve kuzeyde yapılması planlanan yeni şehirle Belgrad Ormanı üzerinden tehdit büyüyecek dedi. Akkemik son dönemde belediyenin Belgrad Ormanı'nın bölgedeki yerleşimciler tarafından dikilmiş yeni bir orman olduğunu iddia ettiğini ifade ederek gerçekte Belgrad Ormanı'nın insandan önce de burada var olduğu tarihi bir orman olduğunu söyledi. Kuzey Ormanları savunması yaptığı açıklamada Belgrad Ormanı'nın ekosisteminin genel olarak içinde barındırdığı su kaynakları ile birlikte ciddi tehlike altında olduğunu, suyu kendine yetmediği için çok uzaklardaki Trakya köylerinin suyunu alan İstanbul için suyun çok önemli bir kaynak olduğunu belirtti. Yürüyüş sırasında Grup Belgrad Ormanı içerisinde tarihi Dekovil hattının Yovan Koru istasyonu mevkiinde Belgrad Ormanı'nın Dekovil hattının yarıp geçen 3. köprü yolunu gözledi. Bu yol yapılmadan önce Belgrad Ormanı bölünmemiş bir bütündü. Yine Yovan Koru istasyonu civarında Belgrad Ormanı'na dökülen molozlar saptandı ve böylece Belgrad Ormanı parça parça küçük küçük birbirinden kopuk alanlara dönüşüyor zaman içinde. Alaa Belediyesi çöp depolama alanında 21 Haziran'da saat 2 civarında yangın çıktı. Atık elektrik kablolarının bakırlarını çalmak için kimliği belirsiz kişilerce yakılan ateşin çöp depolama alanına sıçraması sonucu çıktığı gözlendi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, geniş bir alana yayıldı, gökyüzünü siyah bir duman kapladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 3 menemen orman işletme şefine bağlı da, 3 olmak üzere toplam 6 itfaiye aracı ve arazöz. Ali Belediyesi'ne ait 3 iş makinesi, 2 arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmasının ardından güçlükle kontrol altına alındı. Güvenlik güçleri yangına yol açan kişilerin belirlenip yakalanması için çalışmaya başladı. Ünlü İtalyan besteci ve piyanist Ludovico Einaudi, kuzey kutbundaki küresel ısınmaya dikkat çekmek için piyano çaldı. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Inaudi petrol arama faaliyetleriyle doğal yaşamın yok edilmesine karşı ses çıkarmak için piyanosunun başına geçti. Greenpeace'in davetiyle Kuzey Kutbu'na giden Inaudi için yüzen bir platforma piyano konuldu. İtalyan besteci Kuzey Kutbu'nun için özel yazdığı Kuzey Kutbu için Ağıt adlı eseri çaldı. Inaudi'nin videosuna greenpeace.org.tr adresinden ulaşıp dinleyebilirsiniz. Antalya'nın Finike ilçesinde yer alan Alacadağ Tabiatı Koruma Alanı'na komşu bir mermer ocağı yıllık 1000 metreküp üretimini 2 milyon metreküp'e çıkarmak için valiliğe başvurdu. Alacadağ Antalya'nın 3. Tabiatı Koruma alanlarından bir tanesi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın internet sitesinde ise nadir orman ağaç türlerinin yer aldığı 20'den fazla ağaç türüne Sahip oluşuyla bozulmamış doğal dokusu ve anıt ağaçlarının mevcudiyetiyle nadir bulunan bir ekosistem diye anlatılıyor Alacadağ. 1 Kasım 1990'da tabiatı koruma alanı ilan edildi ancak bugün Alacadağ'ın çevresinde 12 mermer ve taş ocağı firması çalışıyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren Limra Mermer kendisine tahsisli 170 hektar alanda belirlediği 25 hektarda Kapasite artışı için Antalya Valiliği'ne başvurdu. Firma başvurusunda bu alanda üretim kapasitesini yıllık milyon metreküpten 2 milyon metreküpe çıkartmayı teklif etti. Teklif dosyası valilikçe uygun bulundu ve chat sürecinin başladığı ilan edildi. 175 bin liralık yatırımla yıllık 5 milyon 400 bin ton verme üretimi kapasitesi hedefleyen firmanın chat sürecini başlattığı alan Antalya Burdur-İsparta illerini kapsayan çevre düzeni planında Orman alanı olarak yer alıyor. Alanda 5160 kızılçam ağacı var. Mermer ocağı için ne kadar ağacın kesileceği dosyada yok. Ancak kesim ve taşıma işleminin Finike Orman İşletmesi şefliği tarafından yapılacağına yer verilmiş raporda. Proje alanının çevresinde nesli tehlike altında olan birçok yaban hayvanı var. Çevrede 4 kaplumbağa, 13 kertengeli, 10 yılan, 33 farklı kuş türü yaşıyor. Avrupa yaban hayatı ve yaşam ortamlarının korunması Bern sözleşmesine göre ise kesin koruma altında bulunan 5 yarasa türü ve İran sincabı bu proje sahasına yakın türler olarak raporda yer almış durumda. Dolayısıyla bu alanın korunması ve bu tip maden ocaklarının artık bu alanı daha çok yok etmesine izin verilmemesi gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.